1867 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in okumasıyla Abdullah bin Uniz'in başındaki yaranın iyileşmesi, Yahudi Rizam'ın oğlu Müstenir, Şevhat ağacından olan bastonuyla yüzüme vurdu, yüzüm kötü bir şekilde yaralandı, Hazreti Peygamber'e gittim, Hazreti Peygamber okudu ve üfledi, yaradan eser bile kalmadı.